Günaydın. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün kampanyalardan başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesinin mecliste kabul edilmesinin ardından bugünkü başarı hikayemiz İstanbul'dan. Narmanlı Han sakinleri Apple Teknoloji ve Satış Limited şirketinden Narmanlı Han'ın dış cephesini tamamen kaplayan iPhone reklamının kaldırılmasını talep ediyordu. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Beyoğlu'nda tünelle Taksim meydanı arasında uzanan 19. yüzyılın sonlarından beri Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olma vasfını koruyan İstiklal Caddesi'nde yer alan Narmanlı Han 1831 yılında inşa edildi. 1880 yılına kadar Rusya Büyükelçiliği ve ardından da 1914'e dek Rus hapishanesi olarak kullanıldı. Daha sonra Narmanlı ailesinin mülkü oldu. Son yıllarda stüdyo ve konut olarak kullanılan ve o yıllarda Narmanlı yurdu olarak da anılan binada Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedir Ahmi Eyüboğlu başta olmak üzere birçok yazar, sanatçı yaşadı ve çalıştı. 5 ressam tarafından kurulan D grubu ilk sergisine 1933 yılında Marmannu yurdunun altındaki Mimoza şapkacısını açtı. Türkiye Ermeni basının önemli yayın organlarından Yaman Akın merkezi uzun süre burada bulundu. İstiklal Caddesi'nin en önemli binalarından biri olan Narmanlıhan'ın cephesini kamuya kapatan ve caddenin tarihi dokusuyla hiçbir şekilde uyuşmayan iPhone reklamı kaldırılsın istiyoruz. Narmanlıhan'ın cephesi kamuya açılsın. Çünkü biz İstiklal Caddesi'ni kendine özgü tarihi ve sosyal dokusu ile seviyoruz. Caddemizin dev bir açık hava alışveriş merkezine dönüşmesini istemiyoruz, diyordu Han sakinleri. Geçtiğimiz gün kampanya başarıya ulaştı ve Apple, Narmanlı Han'ın dış cephesini kamuya kapatan reklam panosunu kaldırdı. Han sakinleri kampanyaya katılan herkese değerli katkıları için teşekkür ettiklerini duyurdu. Bu güzel başarı haberinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na yönelik başlatılan bir kampanyayla devam ediyoruz, Ayla Çağlayan başlatmış. Diyor ki, Fazıl Say'ın eserlerine uygulanan yasaklamaların, sansürün kaldırılmasını ve devletimizin klasik müziğe ilişkin uygulama ve etkinliklerinde Fazıl Say'ı dışlayan tavırlarının sona erdirilmesini istiyoruz. Sözleriyle talebini ifade ediyor ve şöyle devam etmiş. Fazıl Say, dünyaca ünlü, saygın ve son derece önemli bir piyanistimiz. Gerek yorumları, gerekse kendi ile dünyanın ve ülkemizin kültürel, entelektüel zenginliğine büyük katkılar yapmış ve halen de yapmakta olan bir sanatçımız... Tüm dünya onu ayakta alkışlarken ona çok önemli ödülleri layık görürken kendi ülkesinde resmi makam ve kurumlarca dışlanmasını, eserlerinin resmi programlardan çıkartılmasını, şahsının ve eserlerinin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını endişeyle karşılıyoruz. Gelinen aşama Sayın Fazla Sayın Kamuoyu tarafından da takip edilen mahkemelere konu olmuş ancak evrensel hukuk ilkeleri anayasamız ve yasalarımızdan kaynaklanan yurttaşlık haklarının ötesine geçmemiş, muhalif söylemleri nedeniyle bir cezalandırma mesajı olarak algılanmaktadır. Keza bu durumda demokrasimiz, kültürel hayatımız ve insan hakları açısından ortaya koyduğu manzaradan ciddi şekilde endişe ediyor. İlgilileri bu uygulamalarına derhal son vermeye davet ediyoruz, diyor Ayla Çağlayan bu kampanyasındaki. Sıradaki haberimiz için Kayseri'ye geçiyoruz. İsmet Taner, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Şube Müdürlüğü'ne seslenmiş. İsmet talebini şu sözlerle dile getiriyor. Kayseri barınağında yeni doğmuş yavruları canlı canlı poşete koyup çöpe atan kişinin ya da kişilerinin bulunup gerekli cezaların verilmesini istiyorum, diyor. İsmet bu kampanyasında hayvan haklarını koruyor. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Kampanyayı başlatan Dicle ayın talebi.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 Annenin çocukla birlikte varlığını, özel eğitim imkanlarına ulaşmasını ve eğitimlere düzenli olarak katılmasına şart koşmaktadır. Eğer hapishanede kalmaya devam ederse Poyraz okul öncesi tüm yılları hapishanede geçmiş olacak ve yaşa ertilebilir bir yaşam parçası, bir nefes cezaevi ve tecrit koşulları sebebiyle solup gidecek yapabilecek olduklarını yapamayacak hale mahkum edilmiş olacak. Poyraz Ali gibi otizmli ya da engelli çocuklarıyla birlikte cezaevinde kalan, çocukları için özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan kadın tutuklular için denetimli serbestlik talep ediyorum, diyor Dicle bu kampanyasında. Sıradaki haberimiz için şimdi Mersin'deyiz. Sema Gülbahar kamuoyuna seslenmiş Hasan Gülbahar için özgürlük talep ediyor. Sema diyor ki, Hasan Gülbahar 53 yıllık yaşamının, 30 yılını siyasal nedenlerle cezaevinde geçirdi. Eğer Anayasa Mahkemesi özgürlüklerden yana bir karar vermezse Hasan cezaevinden 60 yaşında çıkacak. Tam 37 yıl yatmış olacak. Yaşamının 3'te ikisini cezaevinde geçirmiş olacak. 1981 yılında 20 yaşında girdiği cezaevinden 2021 yılında 60 yaşında çıkacak. Hasan Gülbahar'ın konumunda olan başka siyasi tutuklular da serbest bırakılmış ancak onlara ilişkin yeniden tutuklama kararı çıkarılmamıştır. Olması gereken de budur. Gülbahar'ın serbest bırakılmasına Adalet Bakanlığı kanun yararına müdahil olmuş ve Yargıtay'a başvurmuştur. Yargıtay Gülbahar'ı serbest bırakan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozmuş. Kararı yeniden gözden geçen Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi Gülbahar'ın tutuklanmasına karar vermiş. Hukukun en temel ilkesi yani savunma hakkının açıkça çiğnendiği bu süreçte Hasan Gülbahar'a ve avukatlarına herhangi bir tebligat yapılmamıştır. Yıllarca sürecek yeni bir hapis cezası bilgi verilmeden uygulanmıştır. Hasan Gülbahar'ın yeniden tutuklanması için başvuru yapan Adalet Bakanlığı, bir başka başvuruyu da silahsız 7 devrimci öğrenciyi boğarak öldüren katil Haluk Kırcı için yaptı. Gülbahar için tutuklama isteyen Adalet Bakanlığı, Kırcı'nın serbest bırakılmasını isteyerek ne kadar adalette olduğunu gösterdi. Hukukçular, Hasan Gülbahar'ın yattığı süre ve aldığı cezalara baktıklarında 12 yıldan fazla yattığını söylerken Adalet Bakanlığı, yanlış hesap yapıldığı gerekçesiyle 7 yıl daha cezaevinde kalmasını istiyor. Yanlış hesabın Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi için Hasan Gülbahar'ın avukatlarının yaptığı başvurunun bir an önce incelemeye alınmasını ve Anayasa Mahkemesi'nin özgürlüklerden yana karar vermesini Hasan Gülbahar'ın ve bütün hasta mahkumların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz, diyor Sema Gülbahar bu kampanyasında. Ve günün son kampanyası Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yönelik başlatılmış. Bartu Avar'ın talebi geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Alex de Suzan'ın Kadıköy'de jübile yapması. Bartu diyor ki 2004 yılında 2012 yılına kadar toplam 8 yıl bu takıma hizmet etmiş, bazı problemler dolayısıyla takımdan beklenmedik şekilde ayrılan büyük kaptan Alex de Suzan'ın Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda jübile maçını yapmasını istiyoruz. Hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmayan, taraftarlarımıza heykeli dikilen ve sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyen Alex de Suzan'ın